Böyle ilginç şeyler vardır. Stratejide basit te temeller vardır. Starcraft 2 bunları çok mükemmel bir şekilde oturtmuş. Bunun üzerine detaylandırmış, üniteleri çeşitlendirmiş, hikayeyi çeşitlendirmiş ve oynarken zevk alınacak hale getirmiş. İşte bu yüzden zaten Starcraft 2 şu an Starcraft birin başarısını yakaladı. Güney Kore'nin yeni milli sporu oldu. Hatta dünyada Starcraft 2 artık üniversiteleri, liselere ders olarak girmeye başladı. Hmm. Oyunun hem teknik yetenekleri, onunla ilgili de belli araştırmalar vardı zaten...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 pek çok velinin çocuklar oyun oynarken endişelendikleri nokta evet. çocuğumuz bilgisayar başında bu kadar zaman geçiriyor gözleri bozulacak en büyük işte endişe olur zaten el becerileri bozulacak karpal tünel olacak motor değil yetenekleri bozulacak gibisinden bununla ilgili çalışmalardan bahsedelim istersen biraz gerçekten bu gibi <Gülüyor> yeteneklerde becerilerde görme bozukluğu yaratıyor mu?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 Dikkat dayanıklılığına olan direnci geliştirdiğine dair çeşitli çalışmalar İlgin. var. Hatta şöyle ilginç bir çalışma sonucu var. Laproskopik cerrahlar üzerinde bir araştırma yapılıyor. Ve düzenli olarak bilgisayar oyunu oynayanların cerrahi operasyonları %27 daha hızlı gerçekleştirdiği... Çok yüksek bir oran. Gerçi hızlı gerçekleştirmesi cerrahi operasyonu tek başına iyi bir şey değil.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 Evet. Sürekli bilgisayara bakan bir insan görüyoruz Fakat orada yaşanan bir dünya var Birlikte yapılan bir iş var evet. Dışarıdan bakılınca bu belli olmuyor Bizde hatta aslında çok fazla kitap okuyana da çok iyi gözle bakmazlar Ne Maalesef. olacak bu çocuk aşık mı oldu falan gibisinden Çok dalgın aşık mı oldu kafası nerede Ay ne yapıyor ne ediyor diye böyle endişelenmeler aile içerisinde anlamamaktan Evet Bunun dışında tabi sırf çocuklar oynamıyor Her yaştan Geçkinler insan oynuyor, oynuyor Evet ...böyle bir ayrım yapmak mümkün mü? Türkiye'de daha gençler oynuyor, yurt dışında daha büyükler oynar gibisinden. Vallahi işte e, gençliğimden çocukluğumdan itibaren gözlenmediğimi söyleyeyim. Zamanında bizim oynadığımız oyunlar... ...ben daha çocukken işte Duck Hunt'a herkes oynamıştır benzeri oyunlar... ...ateri oyunları, başka oyunlar... ...bunları oynarken nispeten gençler çocuklar oynuyordu. Ama zaman içerisinde şimdi bakıyorum... ...bir arkadaşım, e, isim vermeyeceğim... ...senelerdir çok fazla görüşmedi babasıyla birlikte...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 Just like an amnesiac, trying to get my senses back. Oh, yes. Laughing with a mouth of blood from a little spill I took. See, I traded my.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 Evet. Ali geldiğin için çok teşekkürler programa. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. iyi günler.